Arkadaşlar selamun aleyküm. hayırlı akşamlar. C, C sınıfı 7. hafta 7. ünite kaldık. kimliği bitirmiştik. Geçen hafta arkadaşlar bir kış rahatsızlığı geçirdim. Ders yapamadık o sebeple. Bu akşam <gülüyor> sınavdan önceki son dersimizi yapıyoruz arkadaşlar. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Eee... Önümüzdeki hafta vizeler sebebiyle ders yok. Ondan sonra arkadaşlar İbn Sina'dan devam edeceğiz. Bu akşamki konumuz da vizeye dahil olan konulardandır. Son konu, vize öncesindeki son konu. Bundan sonraki konularımız ise final konular arkadaşlar. Şimdi vize öncesindeki son konumuz Farabi. Farabi ünitesi de geniş bir ünite. Bunu kısa sürede bitirmemiz zor arkadaşlar. Bu akşam dersimizi 100 dakika yapacağız inşallah. Beş geçe başladık, çeyrek kala da bitiririz inşallah, 11 e çeyrek kadar. Evet, <gülüyor> şimdi arkadaşlar, geçen hafta yani bir önceki hafta kindiyi anlatmıştık. Kindi, Farabi'ye göre aslında İslam felsefes dâhilinde daha az etkili olan bir filozoftur. Farabi ve İbn Sina asıl büyük etki yapan iki isim bu bunlardır. Fakat Farabi tek ünitede ele almış notlarımız, o sebeple biz de bu notlar çerçevesinde bir ünite bitireceğiz. Şimdi arkadaşlar Farabi, dediğim gibi İbn Sina'ya geldiğimizde de bunu tekrar işaret ederiz. İslam felsefe tarihinin en önemli ikinci ismidir. Çok yönlü bir filozof, <gülüyor> yazmış olduğu eserler ve ilgi alanları. E, tabii filozofların önemli bir kısmında bu e, ortak özellik. Fakat e, Farabi'nin bu ortak özellikten e, faz, farklı olarak e, felsefesindeki derinlik onu e, daha etkin bir yere getiriyor e, ve birçok İslam e, düşüncesi e, tarihi kaynağında da özellikle Farabi'nin ilk büyük filozof olduğu şeklinde ifadeler e, zikr Tabii bunlar e, belki e, izafi değerlendirmeler olduğu için. Çok fazla girmeye de gerek yok. Biz doğrudan notlardan devam edelim şimdi. Arkadaşlar, öncelikle biz bu notlarda filozofların biyografileri üzerinde duruyoruz. Sonra eserleri, ondan sonra da felsefesini anlatmaya çalışıyoruz. Tabii felsefenin tüm yönlerinde bunlar yazmış olsalarız belli alanlara daha çok değiniyoruz derslerde. Farabi için de öyle olacak. Bu derste çoğunlukla e, ilimler tasnifi ve ondan sonra e, metafizik üzerinde duracağız arkadaşlar. E, Farabi, abi arkadaşlar 11. E, 10. yüzyılda yaşamış bir e, filozof. Orta Asya e, diye bizim bildiğimiz e, bölgeden olan bir Türk kökenli e, bir filozoftur. E, Horasan bölgesinden olduğunu biliyoruz. Farabi'nin e, ırkı olarak yazılması e, ...bir Türk aileden geldiğini de biliyoruz. Bunu çok erken dönem kaynakları da zikrederler. Tabii bunların esasen çok fazla bir önemi yok. Fakat geçen haftalarda işaret ettiğim gibi bir aralar yani bu 20. yüzyılın başında bu ırkçılık mazeriyelerin etkili olduğu dönemlerde... ...bizim İslam filozoflarının bu ırkçı ailetleri de bir ilmi meseleymiş gibi çokça tartışılmış. Bu bağlamda da Farabi ile ilgili böyle uzun bir literatür ortaya çıkmıştır. İbni Sina ile ilgili de öyle. Ee, Tabi biz bunlara çok da fazla bugün itibar etmiyoruz artık. Sadece yani nereden olduğu bilgisi e, noktasında işaret etmek yeterlidir. Ee, Farabi e, ilginç bir biyografisi var arkadaşlar. Ya ben diğer sınıfta da bunu söyledim. Ee, i̇nternette e, daha önce 18-10 yıl önce zannedersem TNT'de Asya'nın Candilleri adlı bir belgesel vardı arkadaşlar. O belgeselin iki bölümü Farabi ve İbn Sina ile ilgilidir. Bir bölümde Farabi, bir bölümde de İbn Sina anlatılıyor arkadaşlar. Bu açıdan ben tavsiye ederim onu. İnternette rahatlıkla erişilebiliyor. Yani filozofların biyografileri ilginç şeyler, anekdotlar. Ee, barındırıyor. Ee, bizim gündelik, bugünkü hayatımıza dair de bir takım oradan dersler çıkartmamız mümkün. Ee, bu insanlar bir arayış içerisinde arkadaşlar, hayatlarında. Filozoflar, e, büyük filozoflar özellikle bir arayış insanıdır. Farklı zekaları olan e, bir kısmının daha e, gerçekten çok farklı zekaları e, akli seviyeleri olan insanlar. E, ve tabii bu onların bir e, Yaşadıkları dönemdeki e, dünya görüşü, e, siyasi yapıyla e, olan ilişkilerini de etkiliyor bu onların durumları ve bu anlamda da e, bu arayışlar onları e, şehirden şehire göç ettiriyor ve bazen siyasi e, çatışmaların e, kurbanı da oluyorlar. İşte Farabi bu noktada farklı bir e, biyografisi var. Farabi Ortasistan kalkıyor, Ta Horasan'dan kalkıp Bağdat'a. Geliyor ki çok büyük bir e, mesafe var e, o iki e, şehir arasında. E, ondan sonra tabi Bağdat'ta da durmuyor. Daha sonra Halep tek kalıyor bir süre. E, Mısır'a gittiğim kaynaklar e, yazıyor. Böyle e, o dönemki İslam dünyasının önemli bir kısmını e, Farabi'nin e, dolaştığını e, biz biliyoruz. E, ve en son Dimeşk yani bugünkü Şam şehrine giderek burada vefat ettiğim kaynaklar zikrediyor. Şimdi arkadaşlar Farabi'nin özellikle Horasan'daki şeyle ilgili kaynaklarda çok fazla bilgi yok. Yani Doğu Bağdat'a kadar geldiği dönem, o aradaki hayat ile ilgili fazla bilgi kaynaklarımızda zikredilmiyor. Özellikle şey geldikten sonra Bağdat şehrine geldikten sonrası ile ilgili hem kendi hem de daha sonraki tarihçilerin verdiği bilgilerden hareketle biz biyografisinin daha sonraki bölümünü, bölümünü biliyoruz biraz. Burada özellikle felsefi ilimlerle ilgili çok önemli bir merkez var. Çok önemli bir çevre var burada Bağdat çehirinde. ki kendi dersinde bunu ben anlatmıştım arkadaşlar. İslam dünyasının en büyük bilim merkezi o dönemde, yani 10. asır, 9. asırda ve 10. asırda Abbasilerin yaptıkları bu büyük şeyler, gayretler, onların destekleriyle Bağdat bir ilim, kültür, bilim merkezi haline geliyor. Yani hem Mu'tezire'nin bir güçlü merkezi, Mu'tezire'ye keramının Basra ve Bağdat, Bağdat Mu'tezire'nin bir kalesi konumunda, hem akli ve felsefi ilimlerin merkezi, çünkü hilafet, halifelik bu desteği sağlıyor 9. asırda. 10. asırda da bu devam ediyor. Ve aynı zamanda da siyasetin başkenti, Abbasiler aynı zamanda siyaseten de güçlüler o tarihe kadar yine. Özellikle 10. asır yani 900'lerin sonlarından itibaren bir zayıflama dönemine girecekler. Büvehiler tarafından zayıf düşürülecekler ve biliyorsunuz daha sonra Büvehilerin Bağdat halifeyi ettiğini biliyoruz. Ama o tarihe kadar yine Bağdat önemli bir merkez. İşte Farabi de Bağdat'a geliyor ve bu felsefe çevresinde e, felsefe ilimler okuyor. Burada Hristiyan bir e, hocası var Farabi'nin, Yuhanna bin Haylan. Ondan Aristoteles külliyatının önemli bir kısmını, e, yani Organon adlı Aristoteles'in mantık külliyatı, onun dördüncü e, bölümüne kadar, e, bu hocasından okuduğunu, ikinci analitikler dediğimiz bölüme kadar okuduğunu biz e, yine Farabi'nin kendi ifadesinden öğreniyoruz ee, Farabi'nin burada e, bu çevredeki şey çok ilginç e, farklı din e, ve mezheplere mensup e, insanlarla bir arada Farabi Çünkü felsefi ilimlerle ilgili şöyle bir şey var e, bu çevrelerde e, e, nazari konularda bir mezhep e, aslu olmaz diye bir anlayış var yani bir Hristiyan bir Müslümanın öğrencisi olabilir bir Müslüman bir Hristiyan hocası olabilir ki gerçekten de bu çok yaygın halifenin sarayda yanı başında tıp ve felsefe ilimlerde üstad olan birçok kişinin hekim olduğunu, sarayda danışmanlıkları getirildiğini görüyoruz ve bunlar arasında böyle bir ilişki var. İşte Farah abi bir Hıristiyan hocadan okuyor ve yine Hristiyan bir öğrencisi onun Yahya bin Adi daha sonra karşımıza çıkıyor. Önemli bir filozof. Dolayısıyla Farah abinin bu Bağdat'taki felsefe çevresindeki etkinliği gerçekten çok Önemli. Çünkü burada Farah abinin bu kendisinden sonraki öğrencileri Farah abi etkisini devam ettiriyor. Bir Farah abi okulu dediğimiz bir okul e, haline geliyor. E, arkadaşlar hatırlayacaksınızdır ben e, bir önceki ders, pardon iki önceki derste yani kinliğden e, önceki e, derste e, şöyle bir şey yapmıştık. İslam'da felsefe e, ekolleri dersinde hatırlarsanız meşşailik demiştik. Meşşailiğin de kendi alt kolları vardı. Mesela Kindi çevresi, Farah abi çevresi veya Kindi okulu, Farah abi okulu, Sinan okulu diye bu Meşayi okul kendi altında alt bölümleri ayrılıyordu. İşte mesela onlardan bir tanesi de Farah abi'nin Bağdat'taki öğrencileri ve o çevredir. Daha sonra Farah abi bu şeyden ayrıldıktan sonra az önce de bahsettiğimiz gibi Hemdani devleti, yani Abbasi devleti içerisinde bir küçük e, prenslik şey e, küçük devlet e, olan e, eyalet şeklindeki bir devlet olan Hemdani'lerin e, himayesine giriyor e, Bağdat'tan ayrıldıktan sonra tabi bunları çok sebeplerini bilmiyoruz ama muhtemelen e, yaşadığı yerdeki yerlerde de, hatta daha sonraki de karşımıza çıkacak e, oradaki bir farabi zahit bir kişilik, mistik bir kişilik muhtemelen e, buralardaki e, e, siyaseti beğenmiyordur e, zevkin e, lüksün e, karşısında oluyor kaynaklarda muhtemelen buraların ayrılma sebepleri olarak bunlar geçiyor dolayısıyla Farah Bey Bağdat'ta çok aslında iyi bir çevrede olmasına rağmen buradan ayrılıyor e, şeye geliyor Halep kalıyor bir süre ve böyle işte bahsettiğim gibi yukarıda bu ara işler ve o siyasi durumlarla ilgili çalkantılar arasında gidiyor ve böyle bir hayat geçiyor. Fakat en verimli, dönemi arkadaşlar biz Farah Bağdat'ta geçirdiğini biliyoruz. Onu da ifade etmemiz lazım. Dolayısıyla bu şeylerden sonra böyle bir ömür. Şimdi tabii burada şunu söylememiz lazım. Belki az önceki i̇bn Sina dersine katılan arkadaşlar olmuştur diğer sınıfla yaptığımız. İbn Sina'nın arkadaşlar 20 sayfalık günümüze ulaşan bir biyografisi var. Yani <gülüyor> normal bir e, A4 kağıdı evadında e, basıldığı zaman 20 sayfalık bir biyografisi var İbn Sina'nın doğduğundan vefatına kadar gittiği şehirler, hangi eserler yazdığı yazdı böyle ayrıntılı bir biyografisi var. Çünkü İbn Sina kendi otobiyografisini yazıyor e, ve bu günümüze ulaşmış bir durumdadır. Onun için İbn Sina ile ilgili biz çok daha ayrıntılı bilgilere sahibiz. Fakat Farabi Kimdiği gibi filozoflarda ise dikkat edeceğiniz gibi böyle biraz muğlak bir biyografi var. Tam e, elimizde net şeyler yok, veriler yok. O sebeple e, Farah abinin bu e, şehirlerde ne kadar kaldığı, oralarda ne, ne yaptığı, hangi eseri yazdığı, neden ayrıldığı gibi ayrıntılı bilgiler ulaşamıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi bu biyografiden sonra hızlıca eserlerine geçelim. Çünkü felsefe kısmı da baya bir zamanımız alacak. Farah abinin eserleriyle arkadaşlar 3 maddeden bahsetmemiz mümkün. Buralara dikkat edelim. Farabi'nin eserlerini arkadaşlar. Farabi çalışanlar, araştırmacıları üç bölümde mütala etmenin mümkün olduğunu söylüyorlar. Birincisi felsefeye giriş kitapları. ikincisi şerz türündeki açıklayıcı türdeki ifadeli şeyler, eserler ve üçüncüsü de felsefenin geneline dair yazdığı orijinal, özgün, kendi felsefesini ortaya koyduğu eserler arkadaşlar bu anlamda her birisiyle ilgili şöyle kısaca örnekler vermek gerekirse Farabi mesela mantığa giriş veya işte ahlak felsefesine giriş veya Platon felsefesine giriş Aristofen felsefesine giriş bağlamında kitaplar yazıyor yani bunlar felsefe giriş kitapları izliyoruz özellikle Tahsilus Saade ahlakla ilgili bu bir eser veya mantıkla ilgili olarak El Fazıl Mustafa mantık yani mantıkta kullanılan terimler Bunlar hepsi temel giriş düzeyinde kitaplar. Şehler ise özellikle Farabi'nin Aristoteles'e yazmış olduğu şehler var. Burada Farabi, Aristoteles'in Nikomaha Etik adlı eserine ki benim şu üzerinde çalışma yaptım, şimdi göstereyim şöyle arkadaşlar. Aristoteles'in Nikomaha etik Türkçe çevirisi bu. Bu esere <gülüyor> bir şer yazıyor şey Farabi. ve bir de Aristoteles'in mantık eserleri var 8 tane. Onlara da şer yazıyor. Tamamını bir şer yazıyor. Yani bir Aristoteles şairidir. Farabi çok önemli bir özellik bu. Çünkü Aristot nasıl zannıltılacağına dair büyük bir filozoftan yorumlar barındırıyor bunlar. Yani çevirinin dışında biz o felsefeyi nasıl anlayabiliriz? ile ilgili olarak Farabi'nin bu eserleri çok önemli. Yani bu şer türündeki eserler hem ahlak hem de mantık alanındaki eserleri de çok önemli e, felsefi kıymeti yüksek eserler. Ve ama asıl Farabi'yi Farabi yapan eserler daha çok e, Farabi'den aklımıza gelen eserler, onun özgün felsefi eserleri, özellikle de burada e, e, Maddeat şey e, Medine'tül Fazilay'ın burada Zikredebiliriz. Erdemli şehir, Erdemli ülke, İdal Devlet farklı şekillerde Türkçe'ye çeviren bu eser Farabi felsefesinin arkadaşlar en önemli eseridir. Farabi'nin bu eseri metafizik ile siyasetin iç içe geçtiği bir eserdir. Farabi de siyaset, ahlak, metafizik, daha doğrusu bütün felsefi ilimler birbiriyle irtibatlıdır. Bu, sistem filozoflarının <gülüyor> bir özelliğidir arkadaşlar. Yani sistem filozofları felsefenin tüm alanlarındaki konular konuları ve tüm alanlardaki eserlerin birbiriyle irtibatlı bir şekilde, bütüncü bir şekilde ele alabiliyorlar. Bu onun en önemli yansımalarından bir tanesidir sistem filozofu olmanın. İşte burada da Farabi'nin bunu Medine'de fazlada da uyguladığını görüyoruz. Metafizik bir anlatım siyasetle sona eriyor. Her bir ülke nasıl olur? Burada Farabi bu kitabı çoğunluk bilmeyenler siyaset veya ile ilgili bir kitap olduğunu zanneder. Sadece evet siyasetle ilgilidir son bölümleri ama üçte ikisi ise Farabi'nin birazdan göreceğimiz metafiziğini anlattığı eseridir. Evet şimdi biz e, Farabi'nin metafiziğinden e, devam edelim arkadaşlar. E, burada ara ara kitap isimleri geçiyor arkadaşlar. Bu isimleri de not ederseniz iyi olur. Mesela İhsa e, bu anlamda önemli eserlerinden bir tanesidir. Farabi'nin. Yani İhsa ul demektir. Bu eserin tam açılımı. ilimlerin sayımı manasına geliyor. Farabi burada e, ilimleri tasnif ediyor bu eserinde. E, ve ilimleri 5 bölümde ele alıyor. E, fakat bu bizim notlarımızda olmadığı için e, onun ayrıntısına ben girmeyeceğim. Sadece bilimler tasdifiyle ilgili bir eser olduğunu bilimleri nasıl tasdif edebiliriz? Bilimler hangi konuları inceliyor? Nasıl? Hangi bölümleri ele alıyor? E, bunu ele aldığı bir kitap. Şimdi biz burada bu eserin e, den hareket, daha doğrusu onun metafiziğini ama daha çok da birazdan ele alacağız. Yukarıda bahsettiğim daha çok yukarıda bahsettiğim Medine Etül Fazılaya atıf yaparak ele alacağız. Yani ihsadaki çerçeveden yolu çıkacağız ama özellikle Medine Etül içerik üzerinde duracağız arkadaşlar. Şimdi metafizik nedir? Onun üzerine biraz duralım. Çok soyut bir konuya giriyoruz ve böyle geç bir saatte bu kadar soyut bir meseleyi bilmiyorum ne kadar basitleştirerek anlatabilirim ama elimden geldiğince ee, basitleştirmeye çalışacağım. Şimdi arkadaşlar metafizik <gülüyor> Esasen buna geçmeden bir şey söylemek istiyorum. Ee, bu ilimler tasnifi meselesi çok önemli bir konu. Kindi'de ben buna işaret ettim. Ee, ve e, şu an noktamızın arasında olmayan i̇bn yani Sina'nın tasnifine atıf yapmıştım. Onu biz bizden sonra göreceğiz. Ee, i̇limler arkadaşlar filozoflardaki ilimler biliyorsunuz e, yaygın ayrım şu şekilde mantık ile felsefi ilimlere bir giriş yapılıyor. Ondan sonra e, teorik ilimler üç bölümde ele alınıyor. Bunlar doğa bilimleri, e, matematik bilimler ve metafizik. Ondan sonra pratik bilimler geliyor. Bu da ahlak, e, ev yönetimi ve siyaset şeklinde. Yani teorik bilimlerinde üç alt başlığı var, pratik bilimlerinde üç alt başlığı var. Dolayısıyla arkadaşlar metafizik Teorik bilimlerin o üç alt başlığından bir tanesidir ve konusu da e, varlıktır. E, her ilim arkadaşlar bir konuyu inceler. Her ilmin bir konusu vardır. Her ilmin bir konusu, e, bir amacı e, vardır, faydası vardır ve varmak istediği hedefleri vardır. E, Metafiziğin konusu meselesi İslam düşünce tarihinde çokça tartışılan bir konudur. Çünkü farklı görüşler var. Hatıracak olursanız e, Kindi e, metafiziği Tanrı'yı merkeze alan bir e, ilim olarak e, ele almıştı ki bu e, metafiziğin e, kelamlaştırılması, kelam ilmi e, gibi bir şekilde ele alınması e, manasında geliyor ki daha sonra bazıları e, bu eleştiri yapmıştır e, Kim gibi düşünenlere. Ee, Farabi ve İbn Sina daha aristotelesçi bir yaklaşıma sahipler. Ee, Aristoteles'in e, Türkiye'de günümüzde ulaşan çevrilen eseri e, "Metafizik" adlı eseri. E, bu eserindeki metafizik çerçeveye e, bağlı kalıyor ee, Farabi ve şey, İbn Sina <gülüyor> ve onlara göre metafiziğin temel konusu varlıktır. Ama tabii burada varlık derken nedir? Onu birazdan ele alacağız. E, varlığın e, bir e, dalı olan tanrı da yani bir varlık o da bir varlık türü e, sayılır e, sayılmalı da daha doğrusu e, o da metafiziğin bir alt konusudur. Alt meselesidir daha doğrusu. Ama temel konu esasen e, insan zihninin ulaşabildiği en genel kavram olan varlıktır. Bu e, şeyde de e, Farah abi de dediğin, sinadı da e, böyledir. Dolayısıyla metafiziğin <gülüyor> temel konusu varlıktır ve bu temel konu etrafında metafizik 3 alanda e, incelemeler yapar. Bunların birincisi e, varlıklarla ilgili genel kavramların ele alındığı, genel varlıkların, genel özelliklerin ele alındığı ontoloji bölümü. Ontoloji arkadaşlar varlık bilimi demektir. E, varlık bilimi peki ne? E, yani varlıkların genel nitelikleri derken neyi kastediyoruz? Şimdi arkadaşlar burada e, yani soyut olduğunu farkındayım e, Notlarda da çok fazla bir şey yok ama bu anlamda biraz e, açmak lazım burayı. E, burada arkadaşlar varlık ile kastettikleri şey e, filozofların bizim e, varlık dediğimizde e, mesela ilk olarak aklımıza gelen bir takım somut şeyler vardır. E, yani gözde görülebilen veya gözde görünmeyen varlık türleri vardır. Ee, işte cisimler, maddeler veya metafizik alemdeki varlıklar. Bunların hepsi bir varlık türüdür. Ee, filozoflar ise varlık dendiği zaman ilk önce bunu kastetmiyorlar. Yani bizim varlık dediğimizde ilk olarak aklımıza gelen bu e, tikel tek tek örneklerden hareketle işte cisim olan, işte sandalye, masa, e, hayvan, bitkiler, hayvanlar, e, kitap e, vs. bir sürü örnek sayabiliriz. Veya melekler, cinler, e, Allah e, gibi böyle somut ve soyut olan şeylerden ziyade bunların her birisinin tek bir e, potada ele alınabileceği o genel varlık kavramıdır. Filozofların metafizikte varlık dediklerinde, metafizik konusunda varlık dediklerini kastettikleri tek tek bu varlık türlerinden hareketle bizim zihnimizde oluşturduğumuz o genel varlık e, kavramıdır. Yani biz şöyle gözümüzü kapattığımızda. Aklımıza gelen tüm varlık türlerini biz bir varlık kavramı altında evet. e, inceleyebiliyoruz. Yani var olan var olan e, e, şey varlık e, Arapçada mevcut ya da vücud şeklinde geçer. E, felsefenin pardon metafiziğin konusudur. E, peki varlık e, varlığın genel niteliklerini yani ontoloji dediğimiz şey varlıkla ilgili bilim ele alıyor? İşte varlıkla ilgili genel e, nitelikler arkadaşlar şu. E, Bu bizim İslam düşünülüğü daha sonra Fahrettin Azizler filan el-umurul el ammer diyecekler. Genel özellikler. Genel şeyler. E, El-umur şey demek. Genel şeyler. Yani genel özellikler, genel nitelikler. Burada genel nitelikler şu. Biz zihnimizdeki o varlık kavramına bir takım sıfatları e, dahil edebiliyoruz. Mesela e, biz varlığın bir ya da çok olmasından bahsedebiliyoruz. Buna göre varlıkları biz kategorize edebiliriz. Bir olan varlıklar, birliği kabul eden varlıklar ve çokluğu kabul eden varlıklar. Veya, yani genel niteliklerden demek ki bir tanesi birlik çokluk. Veya ilk olarak aslında bizim söyleyemiz gereken şuydu. Zorunlu varlık, mümkün varlık şeklinde bir ayrım yapabiliyoruz biz. Varlığı zorunlu olan ve varlığı zorunlu olmayıp da e, mümkün olan şekilde bir ayrım yapabiliyoruz. Yani zorunlu, vacip ve mümkün. E, bu anlamda <gülüyor> bu tür şeyler genel özellikler diyor İslam felsefesi. İşte vacip mümkün. Sonra birlik çokluk yani e, vahdet ve kesret. Sonra e, kadim olması bakımından varlık, e, sonra meydana gelmesi bakımından varlık, yani e, kıdemle hudus külli cüz'i yani tümel ve tikel olması bakımından varlık. Önce gelmesi sonra gelmesi takaddüm teahhur e, bakımından varlık. Ve bir de varlığın zıddı olan şey aslında varlık e, e, dışındaki şey yokluk. Yani adem dediğimiz şey el vücud adem varlık e, ontolojinin en temel tartıştığı konular. E, ve varlık ile ilgili bir diğer şey de mahiyet. Bunlar arkadaşlar ontolojinin temel meseleleridir. Yani dikkat ederseniz burada bu bahsettiğim tüm bu genel nitelikleri yani vaciplik, mümkünlik bunları biz e, hem metafizik hem de e, fizik dünyadaki varlıklar arasında ortak olarak kullanabiliyoruz biz bu kavramları. E, ama bunlardan bir tanesi vardır ki İslam filozofları bunu sadece allah Teala'ya has bir kavram olarak kullanılır. O da e, vacibul vücut lizatihi yani özü bakımından zorunlu varlık. Bunu allah Teala'ya has ederler diğer, onun dışındaki bütün varlıklar mümkünün vücududur Yani var olup olmamaları e, eşit olan varlıklar. Var olabilirler de olmayabilirler de. Onların yok olmaları e, başka varlıklar için bir nakıysa eksiklik manasına e, gelmez. Alemin e, işleyişi bakımından da bir eksiklik, kabul, e, bir netice oluşturmaz. Ama vacibül vücut ise zihnen yokluğu düşünülemeyen, yani... Buna Arapçıda mümteni veya müstehil denir, imkansız denir. Yokluğu dahi yokluğu düşünemeyen. İşte arkadaşlar bunu uzunca anlattım çünkü metafizin temel şeyi budur. Yani metafizik eşittir. Varlık bilimi, varlık bilimi derken kastettiğimiz de işte bizim gözü gördüğümüz masanın, sandalyenin bilimi veya hayvanların, bitkilerin bilimi değil. onun her birisi tabiat bilimlerinin konusudur. Ki bunu bir sınağa gelince anlatacağım inşallah. Evet. Doğa biliminin konusu cisimlerdir. Cisimleri de kendi altında farklı türlere ayırıyoruz. Farklı farklı cisimler farklı farklı doğa bilimlerinin konuları olmaktadır. Ama metafizik ise bütün cismani alem ve cismani olmayan alemdeki varlıkların ortak özelliklerinin incelendiği bilimdir. Metafizik arkadaşlar fizikten sonra gelen demektir. Fizik bu adlandırma... İle ilgili olarak bilmiyorum ben şeyde bahsetmiş miydim şimdiyi de Ama bahsetmişsek de tekrar olsun Bahsetmişsek de ilk defa anlatalım Arkadaşlar Şeyin Aristoteles'in Metafizik Yunanca bir kelimedir Fizikten sonra gelen demek Metafizik ötesi Demek Bu felsefe tarihçilerin şöyle bir şeyi var Aristoteles Eserlerini Yazıp adlar Koyuyor e, fizik kitabını yazdıktan sonra yani Doğa Dünyasını e, kurallarını ele alan kitabını bitirdikten sonra, e, şey e, Aristoteles, ondan sonraki konuların ele alındığı kitabı yazıyor fakat bunu bir alt koymadığını, daha doğrusu kitabın ana başlığı yok fakat alt bölümlerin başlığı var Yunanca e, harflerle koymuş olduğu yani e, bizim e, şeyde Arapça'da Elif B e, e bölümü, B bölümü e, gibi. O Yunanca harflerle, Yunan harfleriyle bölüm başlıklarını koyuyor. Fakat kitabın adı e, ortada yok. Daha sonra Felsefe ağaçları diyorlar ki e, sonraki kuşaktan bir Arisotelesçi e, öğrencilerinden Rodoslu Andronikos bu fizikten sonra gelen kitaba e, metafizik demiş. Yani fizikten sonraki kitap e, demiş. Ve bu anlamda Felsefe tarihinin temel bir kavramını oluşturmuş e, bu şekilde. Bir kitaba at koymak suretiyle. Ve daha sonra bu kavram arkadaşlar Arapçaya Mabade Tabia şeklinde çevrilmiştir işte ilk dönemlerde. Yani Mabade Tabia. E, tabia fizik alem, doğa alemi. E, Bade, Mabade ise ondan sonra gelen. <gülüyor> yani fizikten sonra gelen şey manasında metafizik diye. <gülüyor> Bunu çevirmişler. Şimdi bunu e, şunun için anlattım. Metafizik esasen e, soyut e, konuların incelendiği, yani varlık e, fizik varlık alemi değil de e, fizik olmayan varlık aleminin meselelerinin incelendiği bir alan demektir. Bunları inceliyor çünkü Aristoteles ve daha sonra bu eserler Arapça çevrildiğinde İslam filozofları Aristotelesi daha Aristotele bağlı olarak görmeyen <gülüyor> Farabi gibi. Özellikle daha sonra İbn Rush gibi filozoflar bunu fizik dünyanın ötesindeki varlık meselelerini incelendiği ve her ikisinin arasındaki ortak noktaları incelendiği bölüm olarak ele alıyorlar ve metafizik temel konusunda varlık olduğunu ee, söylüyorlar. Biz bunu ontoloji diyoruz arkadaşlar. Daha sonra ikinci bir bölümü var. Burayı biraz uzattık ama çok önemli bir e, konu olduğu için biraz e, şey yaptık, uzun anlattık. Daha sonra metafizik insan zihninin ulaşabildiği en üst kavram olan e, varlığın incelendiği bu ilim e, diğer ilimlere ilkelerini verir. Neden? Çünkü bütün ilimler bütün ilimlerin konuları aslında farklı farklı varlık türlerini inceler. O zaman en genel konuyu inceleyen metafizik olduğuna göre diğerleri daha altı ilimlerdir. Daha çünkü tikel, cüzi konuları inceliyorlar. O zaman onların ilkelerini metafizikten aldığını söylemek mümkündür. Aristoteles ve Farabi'ci yaklaşımına göre. Dolayısıyla metafiziğin ikinci bölümü diğer ilimlere ilkelerini verdiği bölümdür. Üçüncü bölüm ise Cismani olmayan aslında metafizik dediğimizde salt e, e, fizik ötesi alemini kastettiğimiz üçüncü bölüm aslında burasıdır. Üçüncü bölümdür metafizik dediğimizde soyut e, varlık alemi. Yani hiçbir şekilde cisim olmayan ve cismani olmayan varlıkların araştırıldığı bölüm ki bu Aristoteles'te de e, geçer bu şey ama bunu tam manasıyla ikman eden e, İstan filozofları olmuştur. Cismani olmayan bir varlık ve Tanrı anlayışı ee, onun maddeden cismani özelliklerden tamamıyla azade ederek bir e, anlatım İslam filozoflarının e, yaptığı bir yaklaşım ortaya koyduğu bir yaklaşım ve buna göre e, metafizinin bu üçüncü bölümünün adı arkadaşlar teolojidir Yunanca yani e, buna Arapçada irahiyat e, denmiştir Tanrı ile ilgili bilim e, teoloji Tabii burada sadece o değil o e, yani Tanrının varlığı e, isimleri sıfatları incelenmiyor aynı zamanda e, Nubuhat sonra işte Onun e, Allah'ın peygamberlerle ittibatı kurduğu melekler gibi konular e, Farabi İngilizce İnanmetafizi'nin e, esaslı bölümü oluyor şimdi demek ki arkadaşlar Farabi Metafizik üç bölümden oluşuyor birincisi ontoloji ikincisi Nazari ilimlerin ilkelerinin el alındığı bölüm ee, ve üçüncüsü de ilahiyat yani teoloji bölümüdür. Şimdi arkadaşlar e, metafizik konusunun varlık olduğunu söyledik. Varlığın e, bir şeyde vacibul vücut olan tanrı e, anlayışıdır. Şimdi burada e, şu akla gelebilir yani kelam alimleri Kur'an'daki isimler Allah'ın isimleri ve sıfatlarının hareketle zaten bir Allah tasavvur ortaya koymuşlar. Yani bu ortada varken ki Farah bir önce Mufezir'e var İmam Eşari'yi var ki İmam Eşari'yi aynı dönemde aslında. Ama yine bir kelam geleneği var. Maturili nispeten ona yakın. Ee, bir kelam geleneği var. Kelam alimleri bunları ortaya koymuşken bir daha böyle bir farklı e, yorum e, nereden ortaya çıkıyor? Buna ihtiyaç mı vardı da böyle bir yorum ortaya çıkıyor. Ee, diye bir soru tabii yerinde bir soru. Ee, hatta kelama da ihtiyaç var mıydı diye bunu da daha ileriki başarıya sorabiliriz ama bunlar hepsi, bunların hepsinin cevabını Burada tekrar yani, bu soyut tartışmalar neden giriyoruz diye bir sorakta gelebilir diye sordum. Bunların e, şeyi hepsi önceki haftalarda biz bunlar üzerinde durduk. Bu e, ekoller ortaya, ekollerin ortaya çıkması. E, şimdi filozofların yani, bu e, ilahiyat teoloji konularını e, ele almaları arkadaşlar eee çok e, sebebi var. O dönem için bir zorunluluk, gereklilik olarak bunu haddediyorlar. E, fakat e, kelamcılar, kelam alimleriyle büyük oranda aslında aynı şeyleri söylüyorlar. Fakat burada onların birbirinden ayıran şey yöntem farklılığı. Şimdi daha sonraki yüzyıllarda kelam ilminin bir meşhur e, tanımı var. E, kelam ilmi, dinin esaslarını yani akidenin esaslarını üç tane, bunu, altı tane ki bundan sonra üçe indirirler. E, nedir onlar? Tevhid, nübüvvet, ki tevhid Allah'ın varlığı birliği, nübüvvet, e, e, melekler, peygamberler, kitapların nübüvet konusunda tek başına ilanır ve e, ahiret, e, me'ad veya semiyyat. E, üç usulü selase denir buna. E, kelam ilmi, bu, usulü selaseyi, bu dinin üç aslını, e, din, ala kanunu İslam, yani İslam kanunu üzere, ne demektir bu, Naslardan hareketle akli bir yolda ortaya koyan ilim demektir. Şimdi filozofların ise farklı şu, yine filozoflar da bu konuları esasen alıyor fakat e, Nas'ı merkeze almıyorlar. E, önceki felsefi geleneği şey yapıyorlar. Yani tabi bu Nas'ı dikkate almadıkları anlamına gelmiyor. İlk hafta söyledik arkadaşlar. E, İslam felsefesi, e, İslam dininin bir felsefesi değildir. Ama öte yandan da İslam dininin... E, Asasiyetlerini, Kur'an'ın e, hadisin, Nas'ta dile getirdiği ilk yeneri de göz ardı etmiyor tabii. Fakat onu e, oradan ha hareket etmiyor. Yani dayanak noktası o değil. Akli bir yolla aynı şeyi ispatlamak istiyor. Fakat tümüyle bunu e, felsefenin sınırları içerisinde yapmaya çalışıyor. E, dolayısıyla bir yöntem farklılığı var. İşte bu anlamda da e, Farabi abi e, Allah'ın varlığı ve birliğinin ispat noktasında kinliğinden farklı olarak kimliği daha... E, kelamcı yaklaşımını kullanıyor yer yer fakat Farabi de biz bunu görmüyoruz mesela kindi birçok konuda ayetlere atıf yaparak ele almak istediği konuyu tartışmak istediği, ispatlamak istediği meseleyi gündeme getiriyor ve şey yapıyor Farabi deyse biz bunu görmüyoruz o anlamda Farabi hangi felsefi meseleyi ele alırsa aslında gerçekten her medeniyette ee, yani belli konular tabi bazı medeniyetlerin işte Hristiyanlıkta tesis var. Orada belki o kabul görmez ama mesela Farah abinin siyaset felsefesini alın götürün bir Hristiyan dünyasında dile getirir. Orada da çok rahat ortaya konulabilir. Çünkü herhangi bir e, dini ve medeniyet e, ailiyeti e, ortaya koymaksızın tür felsefi bir şekilde ortaya koyuyor. E, burada da tevhidi kabul eden tüm medeniyetlerin kabul edeceği bir ilahiyat anlayışı ortaya koyuyor. Yani doğrudan Nas'dan hareket etmiyor. Fakat şurası önemli. Nas'ın varmak istediği yere varıyor. Yani orayı merkeze almasa da varmak istediği şey ikisinin de aynı. Özellikle biz bunu siyasette görüyoruz. Yani Farabi'nin abi'nin Medine da, özellikle Kitab-ül Milli'de geçen sene ben lisans derslerinde okutmuştum. Yani her cümlesini bir hadisle ikame etmek mümkün. Yani bir hadis karşılığında o, o siyaset felsefesini veya İslam tarihinden yaşanmış bir örnekle anlatmak mümkün. Böyle bir felsefe ortaya koyuyor. Yani atıf yapmıyor ama çok da iç içe bir anlatım var. Şimdi burada da Farah abi Tanrı'nın merkezinde bir yerde olduğunu ortaya koyuyor. Fakat burada arkadaşlar... Kur'an'daki isimler ve sıfatları doğrudan kullanmıyor da onların ifade etmek istediği manayla yakından alakalı başka terimler kullanıyor. Bu noktada Farabi'nin daha çok kullandığı kavram arkadaşlar ilk varlık ve ilk gerçek tamam için Allah Teala için kullandığı ilk en yaygın bir kavram. Bu, e, bu, vacibül vücut, sorumlu varlık kavramını da kullanıyor. İbn Sina daha çok vacibül vücut kavramını kullanıyor. E, fakat, e, Züphar e, ilk gerçek, e, ilk varlık şeyini kullanıyor. İlk e, kullanıyor. E, Sebebül evvel, e, ilk sebep e, bu kavramları e, kullanıyor. Burada biz Farabi'nin e, bizim kelam alimlerinin esma ve sıfat bahislerinde ortaya koyduğu şeyin felsefi bir dille anlatımından farklı bir şey görmüyoruz büyük oranda. Tabi e, kelam alimlerin sıfatlara yaklaşımıyla filozoflarınki birbirinden temelde farklıdır. Şöyle ki e, özellikle ehl sünnet kelamcıları ile filozoflar arasında şöyle bir e, şey var. E, sıfatların e, her birisinin ayrı bir kategori olması bahseder kelam alimleri. Yani her bir sıfat ayrı bir kategoridir. Bu onun çokluğuna delalet etmez. Yani Allah Teala'nın çok olduğuna delalet etmez bu farklı sıfatlara sahip olması. Filozoflar ise bunun bir çokluluk şeklinde anlaşılabileceği kaygısından hareketli aslında sıfatların temelde tek bir şey olduğunu fakat onu insanların anlayabilmesi için farklı e, kavramlarla dile getirilmesinden ibaret olduğunu e, söylerler. E, Bin Sinada, e, Farabi'de. İşte bu görüşlerinden dolayı da ehli sünnet kelamcıları filozofların e, sıfatları yok saydığı şeklinde bir e, aşırı yorum yaparlar. Yani tek bir sıfat varmış e, gibi e, onların bu yorumunu e, böyle bir şekilde eleştirir ve itaam ediyorlar. Şimdi Farabi e, bu anlamda sıfatlarla ilgili olarak, Allah'ın isim ve sıfatlarıyla ilgili olarak değişik e, kelam geleneğinden farklı isimler kullanıyor. E, i̇lk sebep onun kullandığı bir şey. E, fakat dediğim gibi bunlar aslında e, Allah-u Teala'nın e, naslarla dile getirilen e, isim ve sıfatlarının farklı ifadeleri. Aslında çok da farklı bir şey söylemediğini ifade edeceğiz. Mesela burada tamdır diyor. Yani hiçbir şekilde eksiklik kabul etmez. Ki biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim birçok yerinde şu geçer. Subhanallahi ya yasifun veya Allah amma <gülüyor> şeklinde böyle <gülüyor> ifadeler var. Yani Allah onların söylediklerinden münezzehtir. Yani her türlü eksiklikten münezzehtir manasında ayetler var. Bu tamlık o, Kur'an'ın o söylediğine bir karşılık oluyor. Veya kendi kendine yeterlidir ne, neyin karşılığı oluyor arkadaşlar bu da biliyorsunuz yani hiçbir şeye ihtiyaç duymayan ama her şeyin kendisine ihtiyaç duyduğu nedir bu isim arkadaşlar İhlas suresinde geçiyor hiçbir şeye ihtiyaç duymayan hiçbir şeye daha doğrusu muhtaç olmayan ama her şeyin kendisine muhtaç olduğu bu Samet arkadaşımızın yazdığı gibi i̇şte bu Farabi buna kendi kendine yeterli, yeterlidir diyor, mutlak Kemal sahibidir e, vesaire böyle e, isim ve sıfatlar baslı bu şekilde devam ediyor. E, filozofların e, sıfatlarla ilgili olarak aslında özellikle Farabi ve Ibn Sina'nın Bilhassa Farabi'nin e, merkeze aldığı bir kavram var arkadaşlar. O da akıl kavramı. Allah'ın e, hem akıl hem akbeden hem de akbedilen olduğu şeklinde bir şey geliştiriyor ki bu kelamda yok Kuranda da biz direkt bir karşılığını bulamıyoruz. Bu işte Farabi'nin İslam geleneğinden ayrıldığı bir noktadır. Farabi burada yeni Eflatuncu felsefenin hassasiyetlerini alıp İslam'a uyarlamıştır. Ne demek istiyoruz? Burada Farabi'nin Kindi'den farklı olarak e, bu, bu sıfat arkadaşlar, akıl e, sıfatı Allah'ın alemi meydana getirmesiyle ilgili e, bir sıfattır aynı zamanda. de biliyorsunuz alem yoktan yaratma şeklinde meydana gelme teorisi vardı. Kindi bunu kabul ediyordu e, ve kelam ve alimlerinin kabul ettiği görüş de bu biliyorsunuz. E, filozoflar, daha sonraki filozoflar yani Farah ve İbn-i Sina'da ise yoktan yaratma kabul edilmiyor ve onun yerine Allah'ın ee, alemin al, şöyle diyelim alemin Allah'tan taşması şeklinde bir teori e, al, alemin Allah'tan feyz etmesi e, şeklindeki teori yani sudur teorisi e, diye bir teoriyi ortaya koyuyorlar. Bunu da e, Allah'ın akıl e, sahibi olmasından hareketle anlatıyorlar. Yani bu şu demek Allah bütün e, varlıklarla ilgili bilginin kendisinde ol, olduğu zattır. E, o varlıklarla ilgili bilgi kendisindedir. Bu kendisinde olan bilgi buna akıl diyoruz. Yani Arapçada el-akil şeklinde özellikle bunları telaffuz etmem lazım. O kendisinde olan bilgiyi akletmektedir. Onun ne olduğunu bilmektedir. Buna akıl yani ismi faili ve kullanıyoruz. O anlamda akıldır. Bu kendisinde bilgiyi biliyor, akil. Ama o bilinen şey var bir de, kendisindeki bilgi. Yani daha sonra meydana gelebilecek olan varlıklarla ilgili ezeli bilgileri. O da onun e, kendisinin akredilen tarafı. Yani hem akıl, kür bilginin kaynağı. Hem akreden hem de kendisinde olan bilgiyi, kendisinde akredilen bilgidir. Yani makuldür. E, işte bu, bunu tarih bir merkeze alıyor. Bu dediğimiz gibi yeni Eflatuncu felsefeden, özellikle Plotinus isimli, filozofun Allah'ın alemi nasıl var ettiği e, konusunu e, ortaya attığı bir tez olan alem Allah'tan taşmıştır yani alem onun zatında mündemiç iken yani onun varlığında içkin iken varlık ondan taşmıştır. Bu taşmaya da sudur diyoruz yani sudur. Sadara yasuru sudur. Taşmak çıkmak biliyorsunuz sadara çıkmak e, sudur. Sadır göğüs manasına geliyor. E, sudur, masdar. Nas'da Türkçe'de kullanıyoruz. Bir şeyin kökeni. Çıkılan yer. İşte bu son isim ve sıfat Farabi'nin ne Nas'da uyan ne de İslam kelamının kabul ettiği bir görüştür. Bu yeni Eflatuncu filozoflardan Pilotinus'un ki Pilotinus yeni Eflatunculuktan kastettiğimiz şu. Geçen haftalarda bahsetmiştik. Eee Aristotelesçi varlık e, felsefesini e, daha sonra e, Pilato'nunki ile birleştiriyor, mecl ediyor ve buna bir de üstüne e, Hristiyanlık ve e, yani Yahudilikten de tabii etkiler var. E, onlardaki alemin meydana gelmesi, e, teorisinin hepsini böyle birleştirip karma bir teori ortaya koyuyor. Platinus ilk bu teorinin sahibi, Milattan sonra yaşayan ikinci asır olması lazım bir filozof. Ee, bu şey, bu onun eserleri Arapça'ya çevriliyor ve e, Aristoteles'e ait olduğu zannedilerek çevriliyor ve bizim İslam filozoflarında da Aristoteles görüşleri büyük bir şekilde kabul gördüğü için e, bu teorinin esasen Aristoteles'e ait olduğu zannedilerek e, Aristotelesçi bir yorum gibi kabul ediyor, ediliyor bu şey e, ve dolayısıyla bu e, teorinin yani böyle bir tarihi var ve biz metafizini, pardon Farah abi metafiziğini anlatırken en temel meselesi olarak e, sudur konusuna bir şekilde girmiş oluyoruz. Bu şekilde yani Allah'ın isim ve sıfatlarından bahsederken e, akıl, makul ve a, e, akil e, sıfatlarından bahsederken biz aynı zamanda bir e, kozmoloji yani varlık nasıl meydana gelmiştir e, sorusunu da ee, şey yapmış oluyoruz, <gülüyor> ee, ortaya koymuş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi burada tabii e, şey şu, alim e, şunu söyleyelim burada. E, şimdi biz Aristoteles esasen şöyle bir teori var e, ki Aristoteles felsefesinden materyalizmin yani madde ezeliidir, kendi kendine vardır. E, fikrinin çıkartılmasına e, olanak tanıyan bir görüş var. Biliyorsunuz, bunu bahsetmiştik şimdiye de. E, Aristoteles'te Tanrı var. Bir taraftan da alem var. Alemin o e, meydana gelmesinin temel şeyi olan öz nibula, çekirdek, ne diyeceksek ona artık teorisine göre. o e, Bir bulut halinde, bir gaz kütlesi halinde neyse o ezeli bir şekilde Tanrı'nın varlığından ayrı bir şekilde var. Ve Tanrı o e, koz, kaos halindeki o mas kütlesine veya işte bunu bugün diyoruz tabi. Aristoteles o zaman öyle demiyor da Aristoteles o manaya gelecek heyula kavramını kullanıyor. Bu e, e, karmaşık haldeki e, şeye bir şekil veriyor. E, ona bir düzen veriyor. Şimdi kendi bunu kabul etmiyor. Neden? Çünkü iki tane ezeli varlık ortaya çıkıyor. E, onun için alemin ezeliği kendi kendine ezeli olduğu fikri kendi eleştiriyordu. Geçen hafta anlatmıştık. Aristoteles'ci bu ak, ezeli alem tasavvurunu eleştiriyor. Şimdi Farabi de bir ezeli alem anlayışı var ama bu biraz ondan farklı. Yani burada e, Tanrı ayrı, e, alem ayrı, ikisi ayrı ayrı var şeklinde bir yaklaşım yok. E, Farabi'de de İglisi'nin adı da. Yani burada şöyle bir e, e, ezeliyle atfediyorlar. E, alemle ilgili bilgi Tanrı da ezeli. O anlamda varlık ezeliidir. Yoksa e, varlık e, yani hem e, melekler alemi hem de daha sonra oradan hareketle daha aşağıda e, cismani alem e, ezelden beri bir varlık kategorisi olarak yok. Bunlar zaman içerisinde meydana gelmiş fakat onlarla ilgili bilgi Tanrı da ezeli olarak var olduğu için onlar da ezeli varlık e, kategorisi. Yani Tanrı birlikte var olanlar, İşte Tanrı'nın o e, akıl dediğimiz e, bütün varlıkla ilgili bilginin olduğu bir ezeli bilgi deposu. O ezeli bilgi deposunda varlıkla ilgili alemle ilgili bilgi de var. Yani oradaki e, şey Allah'ın zatında içkin. Oradan e, bu içkin olan bilgi e, taşıyor. E, bu teoriyi arkadaşlar e, eleştiririz, eleştirmeyiz, kabul ederiz, etmeyiz. Bunlar tamamen ayrı şeyler. Fakat bunun e, İslam düşünce tarihinde çok etkin olduğunu Özellikle tasavvuftaki varlık anlayışının da e, bunun bir yansıması olduğunu hemen burada söyleyeyim. Yani burada belki filozofların ki çok e, irrasyonel gelebilir ama e, tasavvuf çevrelerinde de bu yaklaşımın e, aynı zamanda olduğunu söylememiz lazım. Özellikle biz biliyorsunuz meşhur bir e, hadis var. Daha doğrusu mevzu hadistir. Meşhur demeyelim. Mevzu hadis olduğu müsellem olan kuntu kenzen mahriyen ve en uğref. Yani ben gizli bir hazineydim, bilinmek istedim ee, ve varlığı meydana getirdim. Bu hadis diye bilinen mevzu olan bu söz e, tasavvufun, e, özellikle bu çevrelerin İbn Arabi'nin, orada bir sudur teorisi vardı çünkü, e, varlık alemin, e, alem, Tanrı'nın altında içkin, e, Allah kendini bilmek, bilinmek istediği için alemi meydana getiriyor. E, tabi bunun uzun uzun açıklamaları var tabi, bunları biz girmeyeceğiz şimdi. Burada biraz ona benziyor şey, yani İslam filozoflarının yaklaşımı, varlığın, varlığa dair bilginin tanrının altında ezeli olarak bulunması, varlığı da ezeli yapmış oluyor. Bu ama onun varlığından ayrı, Aristotu'da olduğu gibi bir materyalizme bizleri götürmüyor. Fakat bunları ayrımı çok iyi yapamayan ve İslam felsefesinin hassasiyetlerini bilmeyen bazı, e, Arapçalayı bilmeyen e, kimseler bugün işte e, isim vermeyeceğim İbn-i bir materyalisttir vesaire gibi böyle materyalisttir gibi ipe gelmez şeyler e, söyleyebiliyorlar. Bunlar kesinlikle bir doğru kabul edecek şeyler değil. Yaklaşımlar değil. E, fakat şu var e, bu teoriye İslam tarihinde çok ciddi eleştiriler de yapılıyor. Kazayla özellikle İslam filozoflarının tekvir etme e, sebeplenen bir tanesi budur. E, bunu Gazali bahsinde ayrıca inşallah anlatacağız. Ee, yani arkadaşlar sudur e, böyle bir <gülüyor> e, arka plana sahip. Sudur teorisi aslında allah Teala'nın isimlerinin isimlerinden bir tanesi olan akıl, e, makul ve akil e, sıfatlarının bir uzantısı olarak bir kozmoloji varlık anlayışının, varlığın nasıl meydana geldiği anlayışının e, bir anlatımı. Tabii bu anlatımı da filozoflar çok sistematik bir dille ortaya koyuyorlar. Öyle e, pataküte olan bir e, varolma süreci değil. Oldukça hiyerarşik. Süreç e, kendi içerisinde çok tutarlı ve e, düzgün bir şekilde işleyerek meydana geliyor. Öyle e, önce allah Teala'dan ilk akıl ee, ve onun e, nefsi tarafı taşıyor. Ki bu akıllar biliyorsunuz arkadaşlar e, şeydir bunlar e, meleklerdir. E, şimdi onlara geçelim arkadaşlar. Sayfa 115'te. Şimdi bu taşma süreci e, varlıkların Allah'tan taşması süreci e, bir hiyerarşiye göre oluyor. Bu hiyerarşi de arkadaşlar öncelikle ee, maddi olmayan varlıklar ilk, ilk olarak e, meydana geliyor. Daha sonra e, o maddi olmayan varlıklar e, gittikçe daha maddi olmaları zayıflıyor ve maddi aleme e, olanak tanıyan bir e, yapıya dönüyormuşlar ve onlardan hareketle de maddi alem e, meydana geliyor. Şimdi bu e, burada altı tane ilke var arkadaşlar. Bunlar şöyle. Tanrı ilk sebep olarak bütün varlığın meydana gelme sebebi e, gayri cismani yani cismani olmayan, cisim olmayan e, ve cisim olan tüm varlıkların ilk sebebi Tanrı. E, ondan sonra ikinci sebepler geliyor. Bu ikinci sebepler e, Farabi gayri gayrimaddi akıllar diyor. Yani burada kastetti arkadaşlar e, meleklerdi. Ama hangi melekler? <gülüyor> Biliyorsunuz meleklerinde bir de, hiyerarşisi var. E, Mukarrabun melekleri var değil mi? Yani Allah'a yakın olan melekler. Ki bunlar bizim dini tabirlerdir. Tabi Farabi yukarıda söylediğim gibi bu tabirleri hiç kullanmıyor. Çünkü e, evrensel bir felsefe epan filozof. Gerçekten İslam e, medeniyetinde bana sorarsanız en evrensel filozof e, i̇bn Sina da değildir. Farabi'dir ama hangisi daha büyük e, etkindir derseniz bulantılı i̇bn Sina başka e, gerekçelerden hareketli ama evrensellik düzeyinde bir felsefe hakikaten e, farabi söylememiz mümkün. Burada mesela melekler demiyor ama daha sonraki filozoflar, e, yorumcular buradan e, onun bizim dini anlatımdaki çok sonraları işte mesela Sühele verdiğim Molla Sadra e, gibi filozoflar bunların e, Mukaddemun melekleri işte karşı taşıyan melekler e, olduğunu ki Gözü Sûran geçiyor elledine yahmilon Yani onlar arşı taşırlar. Ee, onlar, o melekler e, onun etrafındadırlar ve bunlar Rablerine hamd ile tesbih ederler ee, diye geçiyor kuran kendinde. Bunlar işte Mukarribun melekleri daha sonra onların vekaletiyle e, iş yapan müvekkel melekler var. Böyle bu süreç iniyor. E, doğa olaylarını idare eden melekleri e, geliyor ve e, burada doğa dünyasıyla bu cismani alem arasında irtibatı kuran çok e, hayati bir konumdaki bir melek, faal akıl olan Cebrail e, liste sayıyorlar. Bu cismani olmayan alem ile e, yani metafizik alem fizik alem arasında irtibatı kuran bir elçi ki e, vahyi de getiriyor aynı zamanda. E, faal akıl arkadaşlar, bu şeyde Cebrail. bulunan bir süreç içerisinde oluşuyor bu varlıklar. Yine burada e, bitki, hayvan e, ve insanların Hayatiyet unsuru olan nefs var. Fahal sonra e, o e, şey, madde ve suret var. E, suret arkadaşlar maddenin şekil alması hali, onun şekile girmesi e, hali. Yani şekil e, mesela e, mermer e, doğada mermer halinde kütle olarak bulunur. Ama o mermeri alıp e, onunla masa yaptığınızda masa sureti verirsiniz. İşte bu suret <gülüyor> Arisoteresici fiziğin temel iki kavramından bir tanesidir madde ve suret. Suret ayrı bir şeydir maddeden. Bunlar temel ilkelerdir. Bunların bir oluş süreçleri var tabii. Bu süreç burada anlatılmıyor. Pardon anlatılıyor ama şekil yok burada. Bu şekil zannedersen ilgisi yine ada anlatılırken gelecek. Öncelikle ilk sebepten ilk akıl meydana geliyor. Ondan sonra ilk akıl... Yani ilk melek meydana geliyor. O ilk melek aynı zamanda çokluğunda sebebi oluyor. Aslında Allah tek ve teklik onda hakim. Ondan ilk akıl meydana geliyor. İlk akıl ilk melek. Pür anlamda bir metafizik varlıktan bahsediyoruz. Ama bu pür anlamda metafizik varlık hem kendisini aklediyor hem de Allah'ı aklediyor ve bu farklı aklet ve süreçleri zihinsel süreçler bir varlık kategorisine dönüşüyor ve böylece çokluk meydana geliyor ve bu şekilde ikinci akıl, üçüncü akıl derken bu akıllar aşağı doğru gidiyor ve bunu on taneyle sınırlandırıyorlar. Tabi neden on derseniz bunun hepsinin bir sebebi var. On on akıl. Çünkü o dönemde bilinen gezegenler ve güneş, ay bunların sayısı on taneyle sınırlı. Dolayısıyla bu, bu sayıya denk getiriyorlar. Tabi bunlar e, daha sonra çokça tartışılan, eleştirilen şeyler olacak. E, Sudur teorisini e, kabul eden filozoflar da bunu eleştiriyorlar. Mesela bunun bir sayıyla sınırlandırılmaması gerektiğini süre değil söyler. Bunun daha e, e, şey de olabilir, e, yani farklı da olabilir, daha sıkıntı olduğunu nereden biliyoruz? şeklinde eleştirilen, bunların hepsi ee, spekülatif şeyler arkadaşlar. Oraya çok girmek istemiyorum ama yani sürecin kendisinde bir hiyerarşi ve bir düzen var. Orası önemli. Ee, sayıdan e, gezegen şunun, onlara takılmıyor mu? Ha, burada gezegenler neden derseniz şu açıdan önemli. Çünkü e, gezegenlerin e, maddi olmayan alem ile maddi alem arasında bir irtibat e, kurduğuna inanıyorlar. E, onların her birisi bir akıl sahibi e, varlık. E, bu Uzayda bilinen gezegenler e, Güneş Ay bunların bir sayısı var hepsinin merkezinde Dünya var Dünya'nın etrafında dönüyor bütün bunlar Dünya sabit o zamanki biliyorsunuz teori böyle e, Dünya'nın merkezinde de insan var e, ve bu e, şeyler e, gezegenler cismani ama o gezegenlerin bir akıl tarafları var e, ki bunu ben anlatmış anlatmıştım arkadaşlar gezegenlerin e, hareketleri, dön, dönmeleri yörümgelerin üzerinde onların e, akıllı varlıklar olduğuna işaret eder diyordu. Kimdi? Yani Necmah Şehir Yeshüdan ayetiyle ilgili bir risalesi vardı. Orada onu e, tefsiri derken bunların akıllı varlıklar olduğunu işte bu e, şeylerinde on aklın aslında yani o on meleklerin onların aklı olduğunu e, söylüyor. Böyle bir teori arkadaşlar. Burası tabi dediğiniz gibi çok eleştiriye açık şey, ondan sonra bu 10. akla kadar geliyor bu metafizik olan alem, ondan sonra maddi aleme dönüşecek. Burada özellikle Farabi'nin e, hiçbir şekilde dini e, kaynaklarda olmayan bir anlatımla e, Ruhul Kudüs Cebrail'e, e, ki bizim kaynaklarda sadece vahiy getiren melek olarak bilinirken, Farabi burada e, cismani alemin e, varlık e, sebebinin de e, olduğunu söylüyor. Böyle bir anlatım. E, hem bilgi getiriyor hem de varlıkları şekillerini veriyor. Ondan sonra bunun üst taraftaki çokluğu da bir yansıtması e, özelliğiyle madde dünyası meydana geliyor. E, i̇şte oradan hareketle madenler, bitkiler, hayvanlar e, zaman içerisinde bir süreç içerisinde e, meydana geliyor. İşte arkadaşlar sudur teorisi e, kısaca bu. bu. Bu teoriye neden ihtiyaç var? Bunu belki sorabilirsiniz. Şimdi ee, bunu özellikle anlatmak istiyorum birkaç cümleyle. Ee, filozoflar... ...esasen Aristoteles felsefesinin... ...eksiksiz, kusursuz bir felsefe olduğuna... ...inanıyorlar ve bu Sudur teorisinin de... ...Aristoteles'e ait olduğu zannedilerek... Ee, ...o dönemde ki daha sonra... bunun öyle olmadığı anlaşılacak... ...bu başka bir isim, Plotinus'a ait bir... E, ...anlatım. Aristoteles'in hassasiyetini... E, ...sınava uyarlamaya çalışıyorlar. Tabi İslam'da da e, kelamcıların yoktan yaratma dedikleri şeyin de e, bir yorum olduğunu unutmamak lazım burada çünkü Kur'an-ı Kerim'de açıktan bir şekilde bu halaka kelimesi yoktan yaratmaya e, hamledilmiş olsaydı e, bunu kabul ederlerdi özellikle kelamcılar kün ve tam çıkartıyorlar yoktan yaratmayı o ol dedi ve oldu. E, filozoflar ise bu yorumu çok makul bulmuyorlar. E, Aristoteles'in yorumu makul e, buluyorlar ki esasen Aristoteles'e ait olmayan Platonus yorumunu e, makul buluyorlar. Neden? Çünkü şöyle diyorlar, e, sudurdaki en temel gerekçeleri şu, e, Allah'ın zaman içerisinde yaratması e, Allah'ın sıfatlarına eksiklik getirecek bir şeydir. Neden? Çünkü e, o e, zaman içerisinde yaratıyor ise zaman bir başlangıcı var. Yaratmaya geçtiği bir süreç var. O sürecin öncesinde bir atıl Tanrı durumu ortaya çıkıyor. Halbuki sudurda ise böyle bir şey yok. O ezeli anlamda varlık veriyor. Çünkü aklediyor. Akletmesi varlık vermesi demek. Melekleri var ediyor. Sürekli varlık haline yani varlığın ezeli olması, başlangıcı olması aynı zamanda var olduğundan beri fail olması demektir diyorlar. Ama yoktan yaratmada ise bir süreç içerisinde varlık verme durumu söz konusu Budun'da e, bir eksik tanrı anlayışına ulaştığını e, iddia ediyorlar e, ve e, burada harekette de e, Sudur'u e, temellendirmeye çalışıyorlar. Bunu yapanlar kim arkadaşlar? Bir kez daha söyleyeyim. Özellikle Farabi ve i̇bn Sina var ama sadece onlar değil. Şehavuddin Sühre verdiği de Sudur Cürtü filozoflardan birisidir. Aynı zamanda Hiddin İbn-i Arabi ile Suduru kabul eden bir başka filozof sufiidir. sufidir. Evet arkadaşlar demek ki metafiziğin temel tartışmalarından bir tanesi biz çok özel girdik burada. Konularımızda öyle çok bir noktada. Metafiziğin aslında başka konuları da var. Yani varlık, diğer bilimlere ilkesini ilkelerini vermesi gibi biz burada doğrudan suduru teorisiyle özdeşleştirerek konuyu anlatmış olduk. Evet. Şimdi bir başka alana geçeceğiz arkadaşlar. Bilim teorisi. Şöyle, şöyle konulara bakayım. Güzel. Evet. Bu sayfamız var. Yarım saatlik bir süreniz var arkadaşlar. Ee, bu bu e, da vaktimizi aldı. Evet şimdi arkadaşlar video sırada devam edelim. Ee, geçen hafta bilgi konusunda arkadaşlar iki bilgi türü olduğundan bahsetmiştik. Ee, bir akli bilgi, bir de duysal bilgi, ee, duyu, e, hissi bilgi yani duyularla elde edilen beş duyuyla elde edilen e, bilgi. Biz e, varlıkları ilk e, onlarla e, kontak kurduğumuzda hangi bir organımızla hemen bir bilgi ederiz. Buna duygusal bilgi ederiz. Bu elde edilen e, ilk varlıkların bilgisi e, birinci birinci akredilenler demişti bu kimdi Bir de ikinci akredirler e, Bizim e, duyuları değil de e, aklı olarak e, duyular ötesine geçerek çıkarttığımız e, soyut bilgi e, şeyleri, bu da akli bilgi. Bu, farabi'de de, de e, temelde asıl bilgidir. Çünkü asıl e, bilgi bu. Neden? Çünkü bilim e, bilgi, felsefi bilgi e, hep bu akli bilgiyle üretilir. Duyusal bilgi çünkü hayvanda da olan bir bilgi türüdür. İdrak e, demiştik biz, hayvandaki bu duysal bilgi. O hayvanda da var ve bilgi, tek başına bunlar e, bilgi üretilmez bunun ötesine geçmesi lazım. Bu organlarla edilen bilgilerin ötesine geçip e, akli bilgi, soyut bilgi, mankulat, e, akledilir bilgi üretmek lazım ki e, biz e, hayvandan farklı olarak e, ilim ve sanatları ortaya koyalım, üretebilelim. Bu e, kendide olduğu gibi Farahavi'de de bu şekilde arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Burada biraz daha kendiye göre notlarımız daha ayrıntılı. E, duyu verileriyle elde edilen bilgi arkadaşlar mahsusat deniliyor. E, bunları isterseniz not alın. Kavramlar önemli. Mahsusat, duyu verileriyle elde edilen bilgi türleridir. His, e, hasse e, kelimesi. E, duyu, e, mahsusat, duyuyle elde edilen bilgi. Yani mesela görmeyle elde edilen bilgi mahsusat bilgisidir. Evet. Veya dokunma, e, koku, e, ses, yani tat, bunların her birisi duyu bilgilerdir. E, Şey ise makulattır. E, akledilen bilgi ise e, makulat bilgi türlü arkadaşlar. Evet. E, bu ikisinin arasında şöyle bir fark var. E, duyular sadece tikelleri elde edebiliyor. Tikel bilgileri elde edebiliyor. Mesela biz... Ee, ...görme organımız olan göz ile bir görmeyi e, şey yaptık, anlık olarak bir görme e, sahibiz, ee, bir nesneyi gördük ve ona, o anda o bilgi elde ettik. Bunu e, tümel bilgiye dönüştüren e, beynin zihni yapmış olduğu saniyenin çok, e, onda biri, yüzde işte artık bir zaman diliminde... Bu bilgi alıp e, beyinde işlemesi, bunu tümel bir bilgiye haline getirmesi. Mesela şu an konuşuyoruz, bir, bir ses geliyor, kelime kullanıyoruz. Bunlarla ilgili biz anlık olarak biz, bir duyu organıyla biz bu bilgiyi alıyoruz, bir kavramı bir sesi. Ama zihnimizde bunların her birisinin e, tümel şeyleri var, tümel bilgileri var. Mesela tümel bilgi diyorum, tümel kelimesini daha önce bil, biliyoruz, bilgiyi daha önce biliyoruz. Bunları bir araya getirip, ...kendi kullandığımız dilde anlamlı bir cümle kuruyoruz. Ve saniyenin çok... E, ...küçük zaman birimlerinde bunu yapıyoruz. İşte bunu... ...bize sağlayan şey akli bilgi. Yani o bizim e, sesle... ...görüntüyle elde ettiğimiz bilgiyi alıp... beyinde işleyip tümel bilgi haline dönüştüren şey... E, ...akli bilgidir. İkisi arasında böyle bir fark var. Göz ve diğer organları... E, ...tek bilgiyi alır. Ama bunu alıp işleyip e, tümel hale getiren ise akıldır e, diyor. Böyle bir farklılık içerisinde dile getirmiş. Tabii notlarımız e, doğrudan bir bilgi felsefesini anlatmaktan ziyade belli noktalara odaklanarak e, gidiyor. Onun için arkadaşlar ben de böyle çok önemli olanları e, ön çıkartmak istiyorum. Evet, <gülüyor> yani burada Arkadaşlar bir başka hususa geçelim. Geçen hafta yani kimliği bölümünde hatırlayacak olursanız aklın aşamalarından bahsetmiştik. Zahiri akıl var mesela. Yani ilk önce bilkuve akıl bil melek akıl pardon bil fiil akıl ve zahiri akıl müstefar akıl. Bu ayrımları biz kimliğe de yapmıştık. Burada da Yine e, Farabi'de de böyle bir akıl e, sıralaması var. E, bil, bil kuvvet akıl, yani insan aklının ilk e, aşamasını e, ifade ediyor. E, daha sonra e, bil-fiil akıl aşaması e, geliyor. Ondan sonra Mustafa'd akıl aşaması geliyor. Böyle bir ayrım Farabi'de de var. Bir de faal akıl var. Faal akıl ise e, ile temsil ediyor arkadaşlar. şimdi de bu ben biraz işaret etmiştim. <gülüyor> e, yani oradaki anlatımın aynısı. Burada e, şeyler değişik. E, kavramları farklı e, kullanıyor. Mesela e, bir insan doğduğunda yazı yazma kabiliyetine sahiptir. Yazı yazma onda bir potansiyel bilgi olarak vardır. Buna bil kuve akıl e, diyoruz. Bil ve akılın uygulamaya geçirilmesi, o yazı yazma bilgisinin uygulanması bil fiil akıl aşaması oluyor. Bil fiil akıldan daha so soyut bilgileri e, sürekli bizim elde ediyor olmalı ise e, anlık bir şekilde e, bu bizim e, müstefal akıl e, aşamamız oluyor ki bunu arkadaşlar e, Farah abi bunu e, peygamberlerin ve daha sahibi filozofların buna sahip olabileceğini söylüyor. Yani normalde insanların aslında e, bil kuvve aklı ve bil fiil aklı aşamaları vardır. Bil fiil aklı aşamaları vardır. E, faal akılla iktisal yani Cebrail'le bağlantı kurmak ise e, müstefa akıl seviyesine ulaşan peygamberlerin e, ve o, o seviyenin bir benzeri olan e, dahi kimselerin e, çünkü onların bilgileri anlık bir şekilde sezgi kuvvetlerinin çok üst düzey olmaları e, hasebiyle e, alabilmeleri demektir. Bu e, peygamberlerinden farklı olarak işte deha sahiplerinde e, olan bir şeydir e, diyor Farabi. Tabii Tabi böyle demiyor da onu filozoflara has görüyor aslında arkadaşlar. Yani bu da e, bu üçlü aşama Kindi'de de bir benzeri vardı demiştik. Burada bir daha tekrar etmiş olduk. Evet. Şimdi sayfa 124 bilgi teorisinin tabii bir sürü vecenisi var. Burada bir başka yansıması gerçek bilgi diye bir ifadeden bahsediyor Farabi abi. El -ilmun, hakiki. El ilmun hakiki gerçek bilgi <gülüyor> İle aslında felsefi ilimlerin bilgisini kast ediyor e, filozoflar, e, belirli bir zamanda, e, belirli bir yerde e, doğru olan bilgi değil de her zaman ve her yerde doğruluğu geçerli olan bilgi manasında e, el ilumul hakiki, el ulumul tabirini kullanıyor şeyler. <gülüyor> Şimdi burada neyi kast ediyorlar arkadaşlar? Ee, ...çok soyut bir anlatım oldu, bunu savuklaştıralım. Ee, Aristoteles, e, felsefi ilimlerin, e, nesnelerinin, bilgilerinin, yani e, zaman içerisinde e, değişime uğramayan, e, ...değişmeyen, dönüşmeyen, her zaman ve her yerde doğru bilgiler olduğunu düşünüyor. Yani şöyle, eğer doğru mantık e, kriterlerini uyguluyorsanız bu bilgiye ulaşmanız mümkün. Ve bu bilgilerin ulaştıysanız siz doğru bilgiye her zaman herhalde geçerli olan bilgiye ulaşmışsınız demektir. Ee, tabii bu çok tartışmalı bir şey. Şu gün bu bilimin bugünkü bilim felsefesinin e, gerçekleri bağlılarına baktığımız zaman e, Farah abi'nin pardon Aristoteles'in mesela e, fizik dünya ile ilgili olarak fizik e, onun felsefe ilimlerinden bir parçası e, teorik ilimlerin bir parçası e, fizik ilminin alt dalları birlikte ele aldığımız zaman biz fiziğin e, fiziğin gerçeklerinin ne kadar e, değişmediğini söyleyebiliriz. Yani her zaman ve her yerde fizik ilminin doğruları o zaman da olduğu gibi veya matematik bir parçası olan astronomi. E, o zamanki astronomi teorisine göre dünya alemin merkezinde ve dünya dönmüyor. E, dünya sabit. E, gezegenler onun etrafında dönüyor. Ama bugün bu batlamış çünkü astronomi teorisi yani bugün değil, 1600'lerde artık tamamen reddedilmiştir çünkü Galileo, Newton, bunlar <gülüyor> bu teoriyi matematiksel olarak yanlışlıkla ispatlamışlardır. Yani dünya dönüyor, alemin merkezinde dünya yok, güneş var, güneş sabit, gezegenler onun etrafında dönüyor teorisi. 1600'ler şey yapıyor yani... O zamanlar tekvini olan yani her zaman ve her yerde geçerli demek Arapçada tekvini bir bilgi. Böyle bir bilgi hep tartışılmıştır. Böyle bir bilgi gerçekte var mıdır ve varsa buna insan ne kadar ulaşabilir? Bu bizi filozoflar bu noktada biraz iddialar Aristoteles'çi paradigmanı bu gerçek bilgiyi ...sunduğu tezine sahipler, özellikle Farah Aley onu mesela dile getiriyor, daha sonra diğer filozoflar da... ...bunu dile getiriyorlar. Yani gerçek bilgiyle kastettikleri bu felsefi ilimler, teorik ilimler özellikle... ...zaman ve mekana göre... ...bilgi konuları değişmeyen ilimler, bilgiler... ...bunu kastetiyorlar ama dediğim gibi bu... ...bugünkü bilim felsefesinin... ...kabul etmediği bir yorumdur. Bir başka konu arkadaşlar... Kesin bilgi e... <gülüyor> Farah başka bir ayrımı var arkadaşlar. Kesin bilgi zaruri yakın ve zaruri yakın ol, olmayan e, yakın şeklinde e, ikiye ayrılıyor. E, yani yakın iyi bilgi diye bir bilgi var. E, bir de yakın iyi olmayan bilgi var zaten. Yani yukarıda bahsettiğimiz e, hakiki bilginin dışındaki kesin bilgi vermeyen bilgiler. Onları zaten bir tarafa koyduk. Bu kesin bilgi de kendi içerisinde e, ikiye ayrılıyor. Zaruri olan yakın sorunlu olan yakın bilgi ve bir de sorunlu olmayan e, yakın iyi bilgi. E, burasını isterseniz arkadaşlar okuyayım önce. <gülüyor> Zaruri olan yakın yakın bir şeyin varlığının bulunduğu durumdan ve itikad edilen şeklinden hiçbir zaman farklı olamayacağını dair kesin inanç olarak tanımlamaktadır. O zararlı olmayan yakın ise sadece belli bir vakitte yakının mevcut olması şeklinde tanımlamaktadır. Şimdi örnekleri görünce anlayacağız, anlayacağız konuyu daha açık. <gülüyor> zararı yakının değişmesinin ve yalan olmasının mümkün olmadığını daima zihinde olumlu ya da olumsuz o şeyin var olduğu şeklinde bulunacağını beyan Farabi zaruri olmayan yakının zihinde bir eksikliğe yol açmaksın değişebilmesinin ve de yalan olması mümkün olabileceğini ifade etmektedir. Ona göre zaruri yakın yakın bütün parçadan büyüktür gibi. Şimdi diyor ki zaruri olan mutlak e, zorunlu e, daha da söyleyelim zorunlu kesin bilgi. Zaruri yakın Zorunlu kesin bilgi. Bir de zorunlu olmayan kesin bilgi. Şimdi zorunlu olan kesin bilgi hiçbir şekilde değişmez. Her zaman ve her yerde bu bilgi aynıdır e, diyor. Mesela bütün parçalarından büyüktür. Evet yani bu hakikaten de böyledir. Her zaman için bütün e, onu oluşturan parçalardan büyüktür. Bu e, kesin bilgidir. Tartışmasız kesin bilgidir ve zorunludur da bunun e, alternatifi olması. Değişmesi mümkün olan yani geçici bir e, zorunlu bilgi geçici e, bir kesin bilgi ise şudur. Mesela Zeyt evdedir diyoruz mesela bir örnek işte Ali evdedir filan onun o anda evde olduğuna dair bilgi kesindir e, ve e, biz bunu e, bir şekilde müşahede ediyoruz. Bunu teyit ediyoruz. Ama bu her zaman ve her yerde e, onun o anlam o durumda olacağı manasına gelmiyor. Bunun gibi e, bilgileri e, farabi zorunlu olmayan kesin olmayan e, pardon zorunlu olmayan kesin bilgi e, zorunlu olmayan derken kastettiğimiz bir daha söyleyelim her zaman ve her durumda e, aynı bilginin kesinliği bunu e, bu örnekteki hareketle e, bize aktarıyoruz şimdi bir başka arkadaşlar e, bu da son ayrımımız olsun ve yani, Tasavur ve tasdik e, şeklinde bilgiyi Farabi e, ikiye ayırıyor arkadaşlar. E, tasavvur bilginin tekil düzeydeki halidir. Mesela biz e, kitap dediğimiz zaman, koltuk dediğimiz zaman, bilgisayar dediğimiz zaman ne yapıyoruz? Bir kavramdan hareketle zihnimizde bir bilgi oluşuyor. Bu kavram düzeyindeki bilgi arkadaşlar. Kavram düzeyindeki bilgiye İslam filozofları, tasavvur, İslam mantıkçıları tasavvur diyor. Bunu arkadaşlar not edelim. Kavram düzeyindeki bilgi, yani tek bir kavram, tek bir kelime ile bizim zihnimizde bir birliğin oluşması. Biz bilgisayar dediğimizde zihnimizde 3-5-10 cümle ise ile ifade edebileceğimiz bir şey oluşuyor. Pastik ise bir önerme yani Türkçe'de sonradır ile biten bir cümle ile. Bizim zihnimizde bir bilginin oluşması. Yani kavramları yan yana getirdiğimiz ve onları birbirine bağladığımızda anlamlı bir bütün oluşturup anlamlı bir şekilde bitirdiğimizde biz bir cümle kuruyoruz. Bir önerme kuruyoruz mantıkçılar buna. Arkadaşlar tasdik diyorlar. Demek ki tasdik kavramların bir araya getirilmesiyle oluşturulan bir bilgi türü yani bütüncül bilgi, öbürü ise parçacı, parçalı bilgi. Bu da başka bir ayrım arkadaşlar. Evet, ben burada bitirmek istiyorum. Sizden soruları varsa bir 10 dakika genel olarak hem bu dersle ilgili hem önceki haftalarla ilgili sorularınız sayısız. Eğer önerileriniz, yorumlarınız bunları alabiliriz. Evet, sınavda iyi sorular geliyor arkadaşlar. Sınav için nereye de çalışın, her yere çalışın. Tüm konulara ve konuların sorularının da çalışın tabii ki arkadaşlar. Tabii biliyorsunuz vizeyi geçmek daha kolay. Ee, çoğunlukla sorular e, internetten hazırlanıyor. Bir de e, bildiğim kadar evden yapıyorsunuz e, vizeleri. Söyledi vizelerde yüksek puan alıyorsunuz. Ama özellikle arkadaşlar e, bundan sonraki dersleri e, bence tüm arkadaşlara ulaştıralım. Geçen sene çünkü e, finallerdeki şey, ortalamasının epey düşük olduğunu biliyorum. E, Kaç öğrenci kaldı bilmiyorum ama epey bir öğrenci. E, finallerden kaldı. Onun için arkadaşlar final notlarınız, e, final derslerini iyi dinlemenizi öneriyorum. E, final sorunları da geçen sene öyle yaptık. E, vize sonrası ünitelerden yapmıştık. Bu sene de inşallah öyle olur. E, ama e, her tarafından soru hazırlıyoruz. E, finaller için. Onun için e, vizeleri rahat geçebileceğiniz düşünüyorum. Ama final konuları arkadaşlar e, hem dersi iyi dinlemeniz Özellikle benim e, işaret ettiğim yerleri not almanız e, sizler için çok faydalı olur. E, bir de e, bir de bir şey daha diyecektim. Ondan sonra ne var anlamına e, bakarız. E, bir de e, bir ek not vermek istiyorum. Ben diğer hocalarla görüşüp e, final notlarınıza 8. üniteden 14. üniteye kadar olacak final konularınız. Onlara bir ek makale e eklemeyi düşünüyorum. E onu da herhalde e bir iki ek ders halinde anlatabilirim. Çünkü e bu notlarımızın arasında olan bir konu değil ama önemli bir konu. San Felsefes tarihi için önemli bir konu. Evet onu Artık haftaya doyururuz inşallah. Şimdi vizeleriniz var. Vizelerinizde çalışacaksınız. Ee, bu e, Nevar Hanım'ın sorduğu e, şey. Böyle döneceğim dedim ama yani onu siz o zaman hatırlatsaydınız daha iyi olurdu. Şu an hatırlamıyorum neresiydi o şey. Ee, İslam felsefe geleneğinin teşekkülüne katkıda bulunan isimler. He, bu şey diyorsunuz. E, orada e, evet e, kelamcılar filan var orada <gülüyor> mu kelamcıları Cebriye Cehmiye e, onları sayıyordu. evet orada bir bir paragraf vardı 8-10 tane isim var o isimleri de, evet e, not alın e, yanılmıyorsam orayı kastediyoruz. Evet, onları bir isim olarak not alırsanız iyi olur arkadaşlar. Evet, başka bunun dışında sorularınız varsa arkadaşlar... Dinliyorum ben sizleri. Bir de sizlerin sesli olarak katılma durumundan bahsedilmiştir ama olmadı mı acaba? Onunla ilgili bilgi var mı arkadaşlar? <Gülüyor> ee, yo benim itirabim yok arkadaşlar ama yani sizler için faydalı oluyorsa e, denenebilir ama olmadığını dair bir uygulama varsa böyle bir tecrübe varsa e, bu da tabii. Ben bu sene 3. E, ders, dersimiz yaptığımız 3. dönem Yani böyle tabi biraz şey oluyor. Şimdi doğrusu arkadaşlar. Şimdi ben 7'de başladım. Yani 15 dakika ara verdik. E, yani şöyle yorucu oluyor. Oturduğum yerde insan daha çok yoruluyor. Bilmiyorum ben fakültede dersleri ayakta anlatıyorum. Dolaşıyoruz. E, aradan böyle bir 2 dakika şey yapıyorsunuz. Bu şekilde e, Sizlerin katkısı hiç olmuyor. Hep tek başına konuşunca bir monotonluk oluşuyor yani en iyi hatip bile gelse yani 3 saat 4 saat yani aynı tempoda konuşmak hakikaten mümkün değildir herhalde yani dünyanın en iyi hatibi de e, 1 bir dakikadan sonra artık monotonlaşır. Onun verdiği bir durum o ses eee yeknesaklık, yorgunluğa da e, ve bıkkınlığa da yol açabiliyor belki. Yani o açıdan biraz şey olabilir yani böyle bir canlılık getirebilirdi belki bir de konular çok soyut. Tabii yani o zaman iş daha da zorlaşıyor. Hele bir de böyle bu saatte arkadaşlar yani ben daha faydalı olması gayetinden sordum. Yoksa tabii eğer böyle daha faydalı oluyorsa devam edeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar, şeydeki vize tarihleriniz belli oldu mu? Bizim dersimiz mesela ne zaman hangi gün? 17-23 Kasım onu biliyorum da gün olarak İslam felsefesi henüz belli değil anlaşılan evet Şimdi e, vizeleri evden olacaksınız. E, son hafta e, fakülteye geliyorsunuz herhalde gele, gelebilenler arkadaşlar. Ondan sonra e, fakülteye geldiğimizde ayrıca final için konuşuruz. E, ha, i̇stediğiniz vakit geliyorsunuz. Tamam. E, şey bizim dersimiz bundan sonra tekrar e, Cuma günü devam edeceğiz. Yani vizelerden sonra haftaya Cuma değil de bir sonraki Cuma oluyor herhalde. Bir sonraki Cuma tekrar. Şey yapacağız fakat sizde e, iki hafta geride kaldım ben şeye göre e, geçen hafta hasta olduğum için de, bir de bir ders zaten gerideydik şimdi diğer sınıfla İbn Sina'yı yaptık bu akşam 8. üniteyi sizde 7'yi yaptık gerçi bize konularını bitirdik ama dokuzuncu e, ünitede olmamız lazımdı bu akşam e, dolayısıyla ekstra bir ders yapacağız herhalde öyle gözüküyor. Ya da e, final tarihleri bilmiyorum, eğer yetiyorsa her hafta bir derste e, finali kadar da gidebilir. Evet arkadaşlar. <gülüyor> evet, yani bu e, sınıfla bir saat yaptık e, ders. çünkü benim için çok yorucu oluyor. Fakültede de 25 saat dersim var arkadaşlar. Yani bugün artık pes ediyoruz. Bir saat bile çok fark ediyor. Yani bu akşam konu uzun olduğu için iki saat yaptık. Tabii uzun konularda yine iki saat yapacağım. Yani önceki konular bir saat anlatılabiliyordu. Bu İbn Silah, abi bunlar tabii bir saat biraz zor. Ama şunu dedim. Eğer diğer saatte de müsaitseniz çakışmıyorsa derseniz orada iki saat yapabiliriz şeyde. Diğer e, sınıfa gelenlerle. Ama yok bundan sonraki konuları 2 saat yapacaksak yapabiliriz de e, bu şekilde yaparız. Yani 9'da başlayıp 11 Eylül kadar böyle yaparız arkadaşlar. Evet arkadaşlar sizlere başarı diliyorum tekrar güzellerimiz e, için. E, kolay gelsin diyorum. Hayırlı çalışmalar. İnşallah bir sonraki hafta 2 hafta sonra görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar.